Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru asr Saadet'te Önceki Bölüm Sana ikram eden Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Ama Allah'ın bana farz kıldığı ibadetleri eksiksiz ve harfiyen yerine getireceğim. Bu samimi itiraf üzerine peygamberimiz onun hakkında, sözüne sadık kalırsa kurtuluşa erer ve cennete girer buyurdu. Kurban kesmek, hali vakti yerinde olan her Müslümana vaciptir. Kurban, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde kesilir. Ama ilk gün kesmek daha faziletlidir. Bir deveyi ya da bir sığırı yedi kişi ortaklaşa kesebiliyor. Küçük baş hayvanlarsa ancak bir kişi için. Allah! Allah! Her konuda iyilikle davranmanızı tavsiye ederim. Bıçaklarınızı iyice keskinleştirin. Hayvana kesileceğini göstermeyin. Kesim işini hızlı yapın ve böylece hayvanın fazla acı çekmeden can vermesini sağlayın. Peygamber Efendimiz, Allah'ım bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur dedi. Ey Allah'ın Resulü bu kurbanlar nedir? Peygamberimiz, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var? Rasul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Ya yünlü olursa? Rasulullah, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi. O günlerde Medine'ye dışarıdan birçok misafir gelmişti. Gelenlerin çoğu ihtiyaç sahibiydi ve doyurulmaları gerekiyordu. Onların bu durumunu dikkate alan Peygamberimiz, kurban etlerinin misafirlere ikram edilerek 3 gün içerisinde tüketilmesi talimatını verdi. Kurban etlerinin 3 günden sonra sahipleri tarafından yenilmesini yasakladı. 55. Bölüm Medine Yahudileri Müslümanlara diş bilemekten geri durmuyorlardı. Bedir Savaşı'ndan sonra ihanetleri sebebiyle Medine'den sürülen Yahudilerin intikam ateşiyle tutuşuyorlardı. Yahudilerin meşhur şairi Ka'ab bin Eşref, söylediği şiirlerle hem Müslümanları hicvediyor, hem de müşrikleri Müslümanlar aleyhine kışkırtıyordu. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen Yahudiler, Müslümanların selamına benzeterek belli belirsiz söyledikleri cümlede beddua ettiler. Hazreti Ayşe durumu fark etti. Es <gülüyor> es <'a> Aleyküm! <gülüyor> Esselamu Aleyküm! Esselamu <gülüyor> Aleyküm! Ölüm ve lanet sizin üzerinize olsun. Peygamberimiz, ''Ey Ayşe sakin ol. Allah her işte yumuşak davranmayı sever.'' dedi. Ya Resulallah, sen bunların ne söylediklerini duymadın mı? Ölüm senin üzerine olsun dediler. Peygamberimiz ben de onlara ve aleyküm yani sizin de üzerinize olsun dedim ya dedi. Hazreti Ayşe haklı olarak öfkelenmişti. Fakat haklı da olsa beddua etmemesi gerekiyordu. Resulullah sözün en güzeline tabi olup sözün en güzelini söylemekle emir olunmuştu. Kendini bilmezler yüzünden bunu terk edemezdi. Peygamberimiz sevgili kızı Fatıma ile damadı Ali'yi sık sık ziyaret ederdi. Yine bir gün kızının evine gitmişti. Evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sordu. Ee, aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı. Bunu öğrenen Allah Resulü o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini gönderdi. Adam geri geldi ve şöyle söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Ali mescitte uyuyor. Peygamberimiz Hazreti Ali'nin yanına gitti. Onu bulduğunda uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmıştı. Kalk ey toprağın babası derken, bir taraftan da onun üzerindeki toz toprağı silkeliyordu. Siz miydiniz ey Allah'ın Resulü? Kusura bakmayın, uyumuş kalmışım. Az önce bana Ebu Türab dediniz Bundan sonra en sevdiğim künyem bu olacak Bana sizin taktığınız bir lakap. Peygamber ailesinin kıymetli üyelerinden biri Ümmü Fadıl idi Resulullah'ın amcası Hazreti Abbas'ın eşi olan bu hanım Hem peygamberimizi çok sever hem de onun tarafından çok sevilirdi Bir gece korku dolu bir rüya gördü <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Oh rüyaymış Allah'ım Sen şehrinden koru yarabbim Ne kötü bir rüyaydı Bunu Resulullah'a anlatmam lazım Ya Resulullah Ümmül Fadıl geldi Sizi görmek istiyorum Ümmü Fadl heyecanla içeri girdi. Peygamberimiz telaşının sebebini sordu. Ya Resulallah, çok kötü bir rüya gördüm. Sizin vücudunuzdan bir parça kopmuş ve benim evime düşmüştü. Peygamberimiz Ümmü Fadl'ın endişesini anlıyordu. Rüyanın kötü bir şeye işaret ettiğini sanıyordu. Mütebessim çehresini yengisine çevirdi ve dedi ki, hayırlı bir rüya görmüşsün. Fatıma'nın, ''Bir oğlu olacak, sen de onu oğlun Kusem'le beraber emsireceksin. Ona süt annelik yapacaksın.'' dedi. ''Öyle mi? Benim aklıma neler gelmişti Halbuki. Bu haber gerçek bir müjde. Şükürler olsun. Oğlumuz sağ salim doğsun da ben de süt annesi olayım inşallah.'' Bu rüyadan bir müddet sonra Hazreti Fatıma'nın bir oğlu oldu. Peygamberimiz müjdeyi aldığında torununu görmek için kızının evine gitti. Resulullah geldi. Hoş geldiniz ya Resulallah. Müjdeler olsun. Allah Fatıma'ya nur topu gibi bir erkek evlat verdi. Peygamberimiz heyecanla Esma bana torunumu gösterin dedi. Hemen getiriyorum. Ya Resulallah, işte torununuz. Bembeyaz örtüsünün içinde mis gibi kokuyor. Kucağınızı almak ister misiniz? Peygamberimiz torununu kucağına aldı. Resul-i Ekrem, onu kaybettiği iki küçük yavrusunun özlemiyle bağrına bastı. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu. Sonra ona ne isim verdiklerini sordu. Harf ismini koydum ey Allah'ın Resulü. Hz. Ali gerektiğinde savaştan geri durmasın diye oğluna harp yani savaş ismini koymak istemişti. Peygamberimiz hayır Hasan olsun dedi. Hasan mı? Bu ismi daha önce hiç duymamıştım. Evet Araplar arasında kullanılan bir isim değil ama manası çok güzel. Güzellik ve iyilik manalarına geliyor değil mi? Evet. Resulullah çocuklara güzel isimler konmasının öneminden bahseder ya hep. Onun şöyle dediğini hiç unutmuyorum. Sizler kıyamet gününde babalarınızın isimleriyle ve kendi isimlerinizle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyun. Esma, Resulullah bir şey istiyor galiba baksana. Bir şey mi istediniz ya Resulullah? Hurma istedi. Ezip bebeğin ağzına sürecekmiş. Şurada taze hurma vardı. Getireyim de hem bebeğe versinler hem annesi yesin. Peygamberimiz Hazreti Hasan'ın damağına yumuşak hurma sürerek ona dualar etti. Hazreti Fatıma'ya da bebeğin saçını keserek saçının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak dağıtmasını söyledi. Resulullah'ın ailesinde büyük bir sevinç yaşanıyordu. Hasan hepsi için göz aydınlığı olmuştu. Doğumunun yedinci günü bir şükür nişanesi olarak akika kurbanı kesildi. Bundan hem hane halkı hem de diğer Müslümanlar yedi. Mekke, Müslümanlardan intikam almanın yollarını arıyordu. Bedir Savaşı'nda kaybettiklerinin bedelini ödetmekte kararlıydılar. Ebu Süfyan birkaç askeri girişimde bulunduysa da başarılı olamamış, Müslümanlara ciddi bir zarar verememişti. Kureyş eşrafı toplanarak Ebu Süfyan'ın yanına geldi. Ebu Süfyan, seninle konuşmaya geldik. Sizi dinliyorum. Kureyş'in ticaret kervanından büyük bir kazanç sağladığını hepimiz biliyoruz. Evet, sermayemiz kadar kar ettik. Muhammed'in kervanı ele geçirmemesi için elimden geleni yaptım. Sen kervanı kaçırırken biz de canlarımızdan olduk. Siz olmasaydınız ben o malları kurtaramazdım. Ama sadece siz kayıp vermediniz. Hepimizin canı yandı. Benim oğlum da orada öldü. Neyse olan oldu. Asıl meselemize gelin. Bu kervanın sahipleri... Ticaret mallarından elde edilen gelirle Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı büyük bir ordu hazırlanmasını istiyor. Evet, ordu olsun. Öyle yapalım. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Muhammed bizi perişan etti. Babalarımızdan, oğullarımızdan ve kabilemizden nice insan öldü. Bu malları intikam almak için kullanalım. Evet, evet. Evet, evet, evet, evet. öyle yapalım. İntikamımızı alalım. Evet. Kervan sahipleri bu fedakarlığı yapmaya hazır mı? Herkes buna gönüllü mü? Evet, evet, evet, tabii tabii ki. Ki. Tabii ki. Oğlum Hanzal'a Bedir'de öldürüldü Kabilemin en şerefli kişilerini Bedir'de kaybettim İntikam alması gerekenlerin ilki benim Siz olur derseniz seve seve orduyu hazırlarım Hepimiz razıyız evet, evet, evet, tabii tabii Ne gerekiyorsa yap. Evet, evet. Kervanda 100 bin dinar değerinde mal var bunun 50.000 dinarı sermayemiz. Geri kalanda elde ettiğimiz kar. Sermaye sahiplerine paralarını iade edelim. Elde ettiğiniz tüm karı bu iş için kullanalım. Ne dersiniz? Onu 50.000 dinara kuvvetli bir ordu hazırlarız. Buna kimsenin karşı çıkacağını sanmam. Hadi o zaman. Başlayalım hazırlıklara. Hazreti Abbas Müslüman olduktan sonra Medine'ye gelmek istemiş ama peygamberimiz onun Mekke'de kalmasını uygun görmüştü. Kureyş'in savaş hazırlığını haber alan Hazreti Abbas bunu bir an önce Medine'ye bildirmeliydi. Bunu bir an önce Muhammed'e bildirmeliyim. 50 bin dinar. Bu çok büyük bir meblağ. Kim bilir ne kadar büyük bir orda olacak. Biraz daha bilgi toplamalıyım. 3000 asker var. Bunun 700'ü zırhlı. Müslümanlar Bedir'de 300 kişi kadardı. Nasıl karşısında durabilecekler bu ordunun? Bir ulak bulmalıyım. Kim olabilir. Bak, güvenilir bir süvari olmalı. Gifar kabilesinden bir adam vardı. O bu iş için biçilmiş kaftan. Sana verdiğim bu mektubu bir an önce Medine'ye götüreceksin. Muhammed bin Abdullah'tan başkasına vermeyeceksin. Herhangi birinin bu durumdan haberdar olmaması gerek. Beni anladın mı? Anladım. Atımı dinlendirmek dışında durmadan yola devam edeceğim... ...ve Muhammed'i görmeden bu mektuptan kimseye bahsetmeyeceğim. Merak etmeyin. Hadi buna açık olsun. Selametle git. de Ahmet bin Abdullah'ı nerede bulurum? Kuba'ya gitti bugün. Oraya gidersen mescitte onu yakalayabilirsin. Tamam. Teşekkür ederim. Peygamberimiz Kuba mescidinden çıkarken Ulak ona yetişti. Resulullah'ın yanında sahabilerinden Übey bin Ka'ab vardı. Ya Resulallah bir haberci geldi. Size bir mesaj getirmiş önemli olduğunu söylüyor. Peygamberimiz adamın yanına gelmesine izin verdi ve dediklerini dinledi. Sonra Übey'den mektubu okumasını istedi. Abbas bin Abdülmüttalib'ten Muhammed bin Abdullah'a. Kureyşliler üzerinize yürümek üzere toplanmıştır. 3000 kişiler, 200 atlıları, 700 tane zırhlı askerleri, de develeri var. Tüm silahları yanlarına aldılar. Önleminizi alın. Savaş çok yakındı. Peygamberimiz mektubu kendisine okuyan Übey'e bunun mahiyetini gizli tutmasını emrettikten sonra Ensardan Sa'd bin Rebi'nin evine gitti. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.